Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamuslu Güreş programımız başladı. iyi haftalar. İyi haftalar. E, ben diye başlayacak. Gene bir konuğumuz var aslında. Evet tabi. Hocamız devam ediyoruz hocamızla Doğan belli. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. İyi gidiyor. Üçüncü haftamızdayız evet. değil mi? Evet. Habire getiriyoruz sizi. <gülüyor> Aslında Yapacak bir şey yok. İnsanları aydınlatıyoruz diyormuş. Kayıp programlar. Evet Doğan Hoca benim de derslerini bazı derslerini takip ettiğim felsefe, estetik, tarihi, sosyoloji, ne ararsam var. Şimdi hı hı. hocam evet. gerçekten Açık Radyo dinleyicileri de faydalansınlar hı. istedim. Evet. Güzel bilgilerinden yaklaşımlarından. Hı hı. Üçüncü haftamız Doğan Yaşat'la. Artık akıl, bilinç, şuur, bellek, algı sözcüklerini ele aldığımız evet fenomene birçok sözcükte de devreye girdi. Sosyal medya hesaplarımızdan özellikle Twitter'dan takip edebilirsiniz. Geçmiş kayıtlarımıza da bakabilirsiniz. Bu süreçte ak akıl kelimesinin yolculuğuna da baktık bir yandan. Antik Yunan'dan Descartes'e peş sıra Edmund Husser'le Husser. ve Heidegger'e baktık. Birçok sözcük çıkardık evet. Onlar Twitter'da Var. Instagram sosyal medya hesabımızı Bizimle yazışmak isterseniz aynı abla. Programla aynı adla Programımızın adını da açıklamasını Bir Bana daha yapalım Sana evet. bırakıyorum Didem'in bir arkadaşı <gülüyor> Sürekli açıklayın demiş Biz de hadi açıklayalım Olduk. Kamuslu güreş Takip edenler bilirler Kamus sözlük demek Ee, ve geçmiş bir kelam var kamusla güreş olmaz diye ee, Kamusun hani bilinirliği, güvenilirliği anlamında bir kaynak olduğu Ondan şaşmaması gerektiğini düşünerek, hareket edilerek söylenmiş bir laf ee, Ancak biz dört yıldır aşağı yukarı kamusla bir şekilde güreş ediyoruz Sözlükleri anlamlarıyla ilgili, etimolojik kökenleriyle ilgili Uğraşmaya, güreşmeye devam ediyoruz Bazen e, yeniliyoruz, bazen yeniyoruz Bazen Hı -hı. başa baş kalıyoruz Yani e, söylenmiş Aslında buradan fenomenoloji fe Konuşamadım ben kaç haftadır <gülüyor> Fenomenolojiye de gidebiliriz Çünkü verilmiş olanı kabul etmekle ilgili bir sorunumuz var evet. e, Fenomenolojinin de var değil mi hocam? Kesinlikle bütün evet. sorununun Sorunun başlangıcı bu Bu bizim de var ee, sürekli o sözlüğün çok netleştirmiş olduğu e, anlamları e, tekrar ele alıyoruz Ya da çok farklı farklı disiplinlerin e, günlük hayatta ya da zaman içindeki değişimlerin e, söz konusu olduğu bir program İsmi o yüzden böyle Efendim e, bugünkü destekçimiz Neşe Mortensen'e de e, teşekkür ediyoruz Sağolsunlar Evet, evet. Ee, şimdi biz e, Kerem'in söylediği, üstelik Doğan Hoca'nın da tabii e, iki haftadır kronolojik olarak e, da ileriye doğru götürdüğü akıldan e, bilince e, geldik ve bilincin aslında Husserl'in bakışı içerisinde nasıl zamanla e, bağdaştığı, bir arada ele alındığı ...noktasında kalmıştık. Hatta bi biraz geriden alarak hocam... ...çünkü tam programın Belliye sonuydu. Evet, Hı -hı. bu... ...şeyden bahsettik. Şimdiki zaman geçmiş gelecek... Hı -hı. ...hikayesinden oradan... ...ele alabiliriz. Tabii, bu Husserl Haydeger çizgisinden... ...bilinç, bellek... yönelimsellik ...kelimelerine devam edebiliriz. Şunu söylemedik şu ana kadar... ...onu da hatırlatalım isterseniz... ...aklıma şimdi geldi. Fenomenoloji... ...görüngü bilim diye Türkçeleştiriliyor. Hı hı. Bu bilim lafını... ...lojinin eki olarak biz çok sevmiyoruz... ...genelde ama fenomen, görüngü... ...çok böyle tuhaf tınlayan... ...bir karşılık değil. Bunu da iletmiş olalım. Hemen. İşte fenomen... ...zahir olan, zuğur eden dedik... ...kendini açığa çıkaran, ışığa gelen... ...aydınlığını gösteren, karanlıktan çıkan... ...görünümler... Bu görünümlerle bizim kurduğumuz bağlantı da işte o dünya ile anlam ilişkisi sorunsallaştırırken önümüzü kapatan işte o aydınlığı karartan ha. perdeleyen örten bir şeyler olmalı ki işte bilim bunu başaramıyor diyorlar. Ee, i̇nsan. 2500 yıldır felsefe yapıyor. Ona rağmen bunu başaramamış diyorlar. Nedir bu engel diye düşündüğümüzde bunlardan biri zaman hem Husserl için hem Heidegger için. Çünkü bellek sınırlı. Hı hı. Geçmiş zamana dair bir anıyı, hatırayı akmakta olan şimdiki ana yeniden aynı haliyle çağırmamız güç. Hı hı. Hatırlamalar var, anımsamalar var. Ama bunlar biraz sisli, puslu, hı hı. bulanık. Dolayısıyla zamanın akışı kendi kendisine bu örtme işini yapıyor demek ki. Yani. Işığı karartıyor. Gid de puslandırıyor zaman. Evet. Bir de hani tarihi bir bilim olarak düşünüp tarihselciliği işin içine hiç karıştırmıyorum. Çünkü işte resmi tarih, ideolojik bir boyutu var. Olan biteni... ...şimdinin hmm. bakış açısıyla kendi yeniden... ...kendi açısından değerlendirme evet, de var, doğru diyorsun. Orası zaten karartan bir şey. Evet, hı hı. yani pusun e, hali hazırdaki elimizde olmayan puslanmayı... ...bir de bilinçli değiştirme devreye, bir de bilinçli, devreye giriyor. Bir bilinçli, ideolojik olarak değiştirme devreye giriyor. O ayrı bir sorun. Oraya hiç gitmeden tamam. kendi geçmişimizi hatırlamaya çalıştığımızda bile... ...zamanın kendi ontolojik kurulumundan dolayı bu sorunu yaşıyoruz. Bir de bunun üstüne... Aydınlığı karartan mı diyelim? işte bu örtüleri çoğaltan mı diyelim? Bir engelimiz daha var. Haydegar buna daha çok vurguda bulunuyor. Bu da dil. Hmm. Dili Haydegar iki yönüyle düşünüyor. Bir taraftan konuşma olarak işte o logos kökeninden gelip hmm. bir şeyi o haliyle ifşa etme olarak konuşma biçiminde dil. Bir de susma olarak dil. İşte biri şıbrahen, biri şıvaygen. Sükut diyebiliriz. Sessizlik diyebiliriz. Susma. Bu da dil içindeki imkanlardan biri. Ve Haydiger burada adeta bir hiyerarşi de kuruyor. Dil hakikati ifşa etmekte yetersiz olduğu için... Dil yeni bir örtü, yeni bir engel hakikatin önüne koyacağına susarsa... ...daha bile en azından gerçekliği açıklık olarak orada bırakmış olur. Hmm. Daha hakiki bir şey. Çünkü netleştirmiyor, bir şey de söylemiyor ve çeşitli şeylere olanak sağlıyor ihtimallere. Evet. Gibi. Bulandırıyor belki de. Yani e, buradaki problem bellek dediğimiz anlayı unutma. Ama susunca bulandırmıyor işte. Hmm, evet. Değil e, mi? Dil unutmayı yani sandığımızın aksine Haydegö'ye göre dil hatırlatıcı bir şey olması gerekirken unutmayı daha da kolaylaştırıyor. Hımm. Hmm. O yüzden gerçeklikle ulaşmamız için unutmayı unutmamız gerekiyor. Bu da Heidegger'in yani ne güzel. Enteresan bir çözümlemesine daha bizi götürüyor. Şimdi bütün bu işimiz dünyanın gerçekliğinin algıya alınması, dünyanın askıya alınması, dünyaya dair algımızı ötelemek, ertelemek, bundan emin olmamak dedik. Yani dünya ile anlam ilişkisini sorguluyoruz. Bu felsefenin en kadim problemi olan gerçeklik, hakikat problemine bizi götürüyor. Yunanca'da aletheia mutlak hakikat anlamına hmm. gelen kelime. Buna yönelik bir çözümleme yapıyor Heidegger. Ve diyor ki Yunanlının zihninde Aletheia yani hakikat, gerçeklik olarak anladığımız şey sadece etimolojisi bile bize gösteriyor ki içinde unutuşu barındırıyor. Antik Yunan mitolojisinden hatırlarsınız o meşhur lethe ırmağı. Ölüme gidenlerin yeniden yaşama dönmeden önce o ırmaktan bir yudum su içip bedenin bir önceki yaşantısına dair anıların unutulduğu yürmak. Bu unutuş anlamıyla beliriyor burada. E, kelimenin başındaki aletheyanın başındaki alfa olumsuzlayıcı bir ön ek. O zaman diyor ki Heidegger... kendisi açıklık olanın kapatılması Hı. yani unutuşu unutmak. Hı. ...ya da işte kapalılığı açmak... ...tam tersini Unutuşu söylersek... ...unutuşu unutmak eşittir hakikat. Evet, hı. böyle diyebiliriz. Unutuşu unutmak. İşte o unutuşun önündeki engeller neyse... ...onları kaldırmak. Dilse dil. Algıysa algı. Hı hı. Hı, evet, bir sürü etmen var. Evet. Birçok bir diyelim. Bu tabii Husserl'in ortaya koyduğu bir yoldan... ...ilerleyerek Heidegger'in ulaştığı bir şey. O yüzden Husserl'de bilincin işleyişi... ...gönelimsellik üzerindendir demiştik. Yani... ...gündelik yapıp etmelerde bizim eşya ile kurduğumuz münasebet üzerinden üzerindendi bilincin işleyişi. Ee, Heidegger yönelimselliği kullanmıyor. Almanca'da zorge diye bir kelime kullanıyor. Bunu İngilizceye care, işte, to hmm. care hmm. diye e, çeviriyoruz. Bu zorge... Hani kendine iyi bak derken tek care deriz ha, ya. Hmm. Onun, onun gibi. Hmm. Evet, zorge kullanıyor. İnternationalitat'ın yerine Heidegger bilincin nesnenin yönelimselliği anlamında ki bu var olanın yani dağ zayının insanın kendi bilincine varmasının koşulu eşya kurduğu münasebet bu ihtimam diye hmm. Kanökten tarafından Kaan. da bence isabetli bir şekilde çevrilmiş ona ben baktım aslında Arapça kökenli hemden geliyor kast etmek dikkat etmek <gülüyor> ilgi göstermekten ihtimama dönüşüyor Aynı zamanda bir şeyin iyi olması için özenerek gayret gösterme, üzerinde dikkatle çalışma, özen, özenme anlamları var. Bir de iyi ve dikkatli bakma, bakımına itina gösterme gibi anlamları var. Evet, evet, Hı -hı. aynen, aynen. Tüm bu anlamları içeriyor. Burada da i̇htimam varoluşu göstermek. belirleyen şeye yönelik bir ihtimam, dikkat ve özen. Varoluşu anlamlandıran diyebiliriz anlamlandıran. belki. Çünkü şöyle, şimdi fenomenoloji bir taraftan da şöyle anlaşılabilir... Hani bilim açısından da baktığımızda işte önümde bardak duruyor, masa duruyor, doğa duruyor, insan duruyor, ağaç duruyor. E hepsini tek tek sıfır noktasına dönüp yeniden bir algıyla mı algılamalıyım? Evet, bu da büyük proje içindeki önerilerden biri ama bu tabii bir taraftan da olanaksızlık. Burada önerilen şey bunun yerine şu, Heidegger açısından özellikle. E gündelik yaşantıda... Algılarını öyle kabullendiğimiz, verili olarak sahiplendiğimiz ve onların üzerine düşünmeden hareket ettiğimiz şeylerle çevriliyiz. Hı. Yani dünyanın kendisiyle çevriliyiz zaten. Dünya içinde var olanlar olarak. Ama bunların içinde bazıları bizim için daha önemli. Daha önemli evet. Bazı yapıp etmeler, işte beni ben yapan eylemim, işim mesela ve o işimi ortaya koyarken ki yönelimlerim. ...daha önemli. Bizim sözlüğü... ...daha çok önemsememiz gibi birçok şeyden. Muhakkak. Ya da kitapları. Muhakkak, Hı -hı. tabii. Yani mesela... ...Haydiger'in kendi verdiği örneklerden biri... ...bir çiftçinin... ...kendi var ile ilgili... ...meselesini en iyi anlayabileceğimiz... ...yönelimi onun eşyasıyla... ...işte orağıyla mesela. Tırpanıyla, orağıyla. Tırpanıyla. Yani. Evet. İşte bir ressamın... ...tuvaliyle... Hı -hı. ...gibi. O çünkü diğer nesnelerden... günlük nesnelerden ayrılacak bir şey... Ve ona var olmaklık bakımından anlam katacak olan bir şey. İhtimam göstermeklik olarak Heidegger'in açığa çıkardığı şey bu. Yani yoksa her şeyi o haliyle ihtimam göstererek algılamamız mümkün değil. Evet. Dilde de böyle bir ayrım yapıyor Heidegger. Hani konuşma var, susma var dedik. Evet. Konuşma var, konuşma var. İşte lakırdı diyor Heidegger. Mesela Hı -hı. gündelik konuşma işte medyada şurada burada duyduğumuz ya da sokakta alışveriş yaparken... ...kullandığımız dil... ...gerçeklikle, hakikatte bağ kuran bir, bir, bir dil değil. Hmm. Lakırdı diyorsun, lak lak yapıyorsun. Lakırdı, ya. tabii. <gülüyor> ya, konuşmada kendi içinde ikiye ayrılıyor gibi mi düşünelim? İkiye, üçe, dörde, Üç e. çok, çok katmanlı <gülüyor> onlar tabii. Ee, ama bir de işte dilin gerçekliği gösterme yetisi de onda içkin. Yani hakikati ifşa etme kabiliyetine sahip dil... ...işte ne zaman, nasıl, nerede, ne şekilde konuşursa ve ne üzerine konuşursa tabii. Bu da Heidegger sonrası fenomenologların önemli bir meselesi olacak. O sıfır noktasına dönüldüğünde verili algıyı reddettiğimiz zaman... ...öne çıkarmamız gereken asli algı hangisi olacak? Ee, Hocam gene, bir dakika tabii, şöyle yapalım. Şimdi bütün buradan. bunların belleye bağlanacağı, nasıl bağlandığı e, konusuna geçmeden... Parçaya bir girelim. Ee, gene alakalı tabii parçamız e, Metallica'dan Memory Remains.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 Evet, güzel parça. Evet, sonu çok güzel hakikaten. Ömer'in dediği gibi evet. teknik ekip Ömer'e de teşekkürlerimizi iletelim. Evet. Çok varımız çekiyorum. Niye canım? Kahrımız mı var bizim? Kerem. Olmaz mı ya? <gülüyor> Bir de Ömere sormalı <gülüyor> diyorsun evet. Efendim sevgili dinleyicilerimiz Kamuslu Güreş 94.9 Açık Radyo'da devam ediyor. Ee, konuğumuz Doğan Yaşat felsefeci e, akıl bilinç sözcüklerinin tarih içerisinde kat ettiği e, yolu e, felsefe açıdan evet, değerlendiriyor. değerlendiriyoruz. Hala o yolun üzerindeyiz. E, pek çok şeyden bahsettik. Bir süredir Husserl'den e, söz ediyoruz aslında. Husserl'in e, dile ve zaman bakışını belleğe nasıl bağlayacağımız sorusuyla topu tekrar evet. Doğan hocama atıyorum. Husser bilincin fenomenolojisi yaklaşım biçimi içinde hareket ederken demiştik yönelim, yönelim, yönelimsellik zamansaldır. Yani bilincin kendisi zamansaldır bu sebeple. Bu zamansallık da şimdinin neliğini bize yeniden sorgulatan bir durum. Şimdi ...dediğim anda şimdi gitti evet. mesela. Nereye gitti? Geçmişe. Geçmişe gitti. Ama o gitmiş olan... Gel, ge, gelecekteki şimdinin de... ...bir parçası evet. olacak. Bunu biliyoruz. Husserl... ...bir takım örneklerle de bunu... ...imgesel hale getiriyor aslında. Mesela kayan bir yıldız... Gördüğümüzde bu birkaç anın yan yanılığını gösteriyor ama daha yıldız kaymadan önce biz gökyüzüne bakarken sanki o yıldızın kayacağını da hissediyoruz. Yani hmm. Bu beklenti de o şimdinin bir parçası. Gelecekte olacak bir şey öngörüyormuş gibi değil ama ona eklenecek olan bir şey. Yani bu bir seziden değil <gülüyor> beklentiden bahsediyorsunuz evet, ama. Evet, tamam. evet. Şimdiyi bu haliyle deneyimli olmamızdan. Yani şimdi genişleyen bir şey çünkü. Bunu 20. yüzyıl son, sonrasında başka düşünürler işte süreye falan yayacaklar. Sonsuz bir şimdiden bahsedecekler. Husser'de henüz bu boyutuyla değil ama... ...geçmiş var, şimdi var, gelecek var. Şimdi daha geniş bir şimdi. Şimdi ile kurduğumuz ilişkide de elimizde duran kavram bellek. Bellek Husser'le göre iki türlü işliyor. Biri bütün felsefe tarihince bellek nasıl ele alındıysa öyle aslında. Geçmişi bize bir halde sunar <gülüyor> ve bu kusurlu bir sunuştur. <gülüyor> İçinde unutuş barındıran bir sunuştur. Sis, pus demiştik. <gülüyor> evet. Hafif karar, karartı. Ee, hani belki fotoğrafik gerçekliğe sahip bazı kişiler vardır. Onlar başka türlü hatırlıyorlardır ama gene de. Bu... Bir şey değiştiriyor tabii, yani. Tabii, tabii muhakkak. Onun fotoğrafı da doğru bir fotoğraf mı tartışılır. Bir tür betimlemeye dönüşüyor. Fotoğrafik hafızayla şimdiye geçmişten bir şey taşısanız bile yapacağınız şey onu tarif ederken betimlemedir. İşte bütün bir edebiyatın yaptığı şey Hı. bu. Tasvirler, Güzel. betimlemeler. Klasik edebiyatın evet. özellikle. Evet, oluşturmak. Bunlar tamam, belleğin çalışma prensiplerinden biri. Hı. Ve bütün felsefe tarihde neredeyse Husser'le göre belleği bu şekilde anlamıştır. Ama belleğin bir kuvveti daha var Husser'le göre. Bunu çok ön plana çıkarıyor ve onun üzerine vurgusunu genişletiyor. O da geçmişi kendi gerçekliğiyle şimdi de inşa etme olanağı. Hmm. Geçmişi kendi gerçekliğiyle şimdi de inşa etme olanağı betimlemenin ötesine geçmek. ...geçmiş anın özüne varmak... ...onun esasını... ...buraya çağırmak demek... Ve hmm. ...bu çaba içinde olan... ...sanatçılar, edebiyatçılar... ...muhtelif... ...işte ilk akla gelen, burada da söylemezsek olmaz... Marcel Proust'un... ...Yitik Zamanın Peşinde... ...serisi... Evet. E ...olağanca kuvvetiyle... ...bu betimlemelerle uğraşır... ...evet, onun üzerine kurulu gibidir... ...bir madden... Çikolatası, evet, kurabiyesi evet, yiyip evet, teşhis evet. eder bütün evet. gerçekliği. Yekpare bir zaman parçasının içinden işte Ahmet Hanım Tanpınır'ı da anarsa evet. <gülüyor> taksim kabul etmiş zamanlar parça parça açılırlar. Bir andan yüz sayfa açılır. Ve nihayetinde de Proust son ciltte yakalanan zaman der. Evet. Hmm yitirilmiş zaman, peşinde olunan, izinde olunan zaman, işte izinde olunan hakikat, o unutulmuş olan. Belliğimizi unutturduğu. Yakalanan zamanda o gerçekliği, geçmiş zamandaki gerçekliği yakalamak demek. Yani bu Husserl'in yani, bahsettiği bahsetti ha bu iş, inşa e, evresi bu. <gülüyor> evet, evet. Bir bakıma hani bu bu yeniden inşa gibi de anlaşılabilir. E, ama yakalamaktı diye de anlaşılabilir. Çünkü orada hakikati yakalamak, özü yakalamak esas. Mesela Dölöz bunu eleştirir. Hani Proust'un peşinde olması gerekirdi, yakalamaması gerekirdi ha, der. Evet, evet. Hmm. Demiştiniz hatta evet. bize, hatırlıyorum. Ama Husserl için bu olumlu bir durum. Geçmiş varlığın esasının ortaya konulması. Ama bu inşa gene de o bahsedilen birincil ya da ikincil yani pus ve karartıyı barındıran anımsamayı da içinde tabii ki taşıyor. Ya yani o da var. O da var. O bir katman daha var. Bizi bu. hakikate götüren. Evet. Yani. Bu tabii şöyle de bir olumsuz bir tarafı da olabilir bunu. Geçmişte unutmuş olduğumuz bir travmayı kendi gerçekliğiyle şimdi sürekli çağırırsak psikozdan çıkamayız. Hı, bu evet. da psikanalistlerin işi tabii. Evet. Evet. Programımızı Yine, <gülüyor> dolu, dolu dolu Ben biraz sustum Yalnız Doğan Aa. Hoca hatırlıyor musunuz İlk sizinle bağlantı kurduğumuzda Bir program olur herhalde gibi Konuşurken <gülüyor> ee, Sevgili dinleyicilerimiz Bir ee, program olmuyormuş onu anladık Evet devam edeceğiz ben Gayet keyif oluyormuş <gülüyor> <gülüyor> Pekala Vermezler efendim bize diyormuş <gülüyor> Şaka Kimseye Yolla, vermiyorlar, kimseye vermiyorlar. Ee, Hocamızla devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın iyi haftalar. Hoşçakalın. Kamusla güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. Away Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Açık radyo program destekçisi olun. Bil destek 212 alan koduyla 343 41 41.